Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha Hayırlı günler diliyoruz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Afiyettesiniz inşallah elhamdülillah, elhamdülillah. Allah afiyet versin Yoğunsunuz İyice, Ziyaretler oluyor evet. Konferanslar oluyor Allah razı olsun. Aynen. Bu e, kul hakkı konusundaki sohbetlerimiz oldukça geniş ilgi gördü. Böyle çok olumlu e, tepkiler alıyoruz. Özellikle geçen haftaki program e, böyle gençlerden bir hayli. Yani kul hakkı, hassasiyeti, ahiretteki... Karşılığı dünyadaki kul hakkı meselesinin Onlar üzerindeki değerlendirmeleriniz Çok büyük hassasiyet oluşturdu O konu malumlarınız Yani çok derin bir konu Hayatın hemen tamamını alakadar eden bir konu Bugün biraz o geniş hayat alanında Yaşadığımız ortamda Sosyal ilişkilerde Sokakta, trafikte Şehir hayatı içinde Şehir halkıyla Genel Münasebetlerimiz içerisinde Kul hakkı üzerinde duralım Diye düşünüyorum hocam İnşallah hocam. Yani. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Mesela bir şehrin sokaklarındaki davranışlarımız da şehir halkıyla ilişkimizde bir kul hakkı sorumluluğunu ortaya çıkarır mı? Farz edelim sokağa tüküren bir adam, sokağa çöp döken bir adam, havayı kirleten bir adam egzoz gazıyla ya da trafik şeritlerinde e, kendi çıkarını e, öne alan bir insan e, gibi yani komşu hukuku sokaktaki ilişki e, nasıl bir çerçeve e, çizersiniz bu konuda bismillahirrahmanirrahim hocam çerçeveyi biz kul olarak çizsek ne olur silsek ne olur yani e, Allahu u Teala'nın e, kıyamet günkü e, rahmeti e, mağfireti Esastır Umrahmetin ve mağfiretin sahibi de Allah'tır Biz Amin. buradan onu dağıtacak halimiz yok evet. ee, Şeriatımızın bize o rahmet şu şu şu sebeplerle dağılır Şu şu sebeplerle men edilir evet. Gibi bir e, terbiyesi eğitimi olunca biz onunla karar edebiliriz Onun dışında biz bir şey konuşmamız makul değil yani. zaten durumuna, ölçülere bakıyoruz ölç ölçülere, ölçülere bakıyoruz. arıyoruz şimdi burada e, sokak kültürü diyeceğim de o çok değişik bir manada anlaşılıyor şehir kültürü şehir değilim? kültürü evet. şehir kültürü içinde trafiği mesela evet. mesela yol kültürü yol kültürü sokak kültürü kaba ama yol kültürü normal evet. şimdi iki e, hadis şeriften biz konuşmayalım da Kıyamet günü bizi rahmeti ve mağfiretiyle muamele etmesini umduğumuz Rabbimiz ne konuşuyor evet. ne buyuruyor ona bakalım. Dolayısıyla bana göre çok uygundur. Evet. Filancaya göre uygun değildir ama boş bu. Evet. Rabbimize göre nedir? Ölçüyü evet, koyan o da. çünkü. Şimdi üstadım onun adına da e, Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşuyor. İki hadisi şerif. Oturup Evlerimizde amentüyü öğrenir gibi, tahareti çocuklarımızı öğretir gibi, namazın seyircesini, rükküsünü öğrenir gibi öğrenmemiz gereken ve bugün literatürümüzde maalesef yaygın yer bulamayan iki hadis var hocam. Trafik, şehir temizliği, çevre kültürü ne sayarsanız sayın e, bu çok önemli yani bu çılgınca bir evet. tefekkür gerektiren bir şey. Merak bir, ettim o hadisleri. E, e, birincisi hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman listelemesi yapıyor. Buyuruyor ki iman yetmiş küsur şubedir. şubedir diyor. Alternatifleriyle Evet. Allah'a iman, meleklere iman bunları yetmiş. Beyhaki isimli muhaddis şu Abul İman diye bir kitap yazmış. İmanın şuğbeler. İmanın şuğbeler. Efendimiz 70 küsur şubedir diyor ya. Evet. O da 10 binlerce hadis içerisinden bu 70'i toplu büyük o 10 ciltlik bir kitaptır. Evet. Yani çok hacimli bir kitaptır. İçinde 10 binden fazla hadisler var ayrıntılarıyla. Hocam bu hadislerden bir tanesi çok önemli. 70 küsur bölümdür iman diyor. Ve üç tane örnek veriyor Efendimiz Yani imanın Hani o altı şartından ayrı Değil mi? Ya yani Onu da içine Hı. alan ama şunlar da imanın bir parçasıdır O ilk altısı Evet İlk altısı evet. Diğer altmış dokuz küsürünü de Birinci maddesi olan Allah'a imanda topluyor zaten Evet Bunun evet. için altıyla sınırlandırılıyor Evet Aslında o bir Ayrıntılarıyla açıldığında 73-74 yani Kitaba oluyor. iman ettim dediğinizde Bütün bu 70 şubeyi de 100 şubeyi de buluyorsunuz Kur'an'a iman edince Tövbe suresine de Nas tabii. suresine de Fatiha suresine de iman ediyorsun evet. Ama çıkıp da ben Fatiha Allah'ın kitabının suresidir diye Müstakil bir iman bölümü olarak konuşabilirim Evet, bunu. evet. Bu üç madde sayıyor Efendimiz Müminin cennete girmek için iman etmesi gereken dosyada 70 küsur başlık var. Evet. Bunun birincisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır diyor. Evet. Biliyoruz zaten bunu. Biliyoruz evet. Sonuncusunu sayıyor. Yoldan insana, canlıya eziyet verecek bir şeyi kaldırmak imandandır diyor. Evet. Sonra ortadan bir örnek veriyor. En baştan en dipten bir de orta hayata imandandır diyor. Evet. La ilahe illallah bizim ibadet dediğimiz iman esasının özü namaz oruç hepsi içinde. Fakat bakıyoruz ki şehirde yaşamakla ilgili kültür Müslümanın kültürü değil iman esaslarından biri. Evet. Eğer yoldaki eziyeti kaldırmak iman esaslarındandır diye bir kayıt koyuyorsa Yolda eziyet veren iman esaslarına Zarar veren birisi oluyor evet. Onun için biz İstanbul sokaklarında Çorum sokaklarında Edirne sokaklarında dolaşırken Mümin kimliğimizi Bırakıp dolaşamayız evet. Niye 70 bölümden biri çünkü, biri çünkü evet. Tükürebilir mi yola Diye soru soramaz kimse bana hiç kimse soramaz yola tükürülebilir mi diye. Bu namazda cep telefonuyla konuşabilir miyim demek kadar gülünç olur bu. Evet. Neden? Evet. Çünkü namaz ibadet ortamıdır. İman olarak ben namaza geçmiş oluyorum mümin kimliğinde. Yolda da mümin kimliğiyle yürümek zorundadır mümin. Onun için ben bir ders yapmıştım bir zamanlarda. Bir belediye bu dersi biz her ehliyet evet. alana verelim mi demişler. Trafikte de ...Müslümanız diye başlık koymuştuk. Evet, evet. Trafikte de Müslümanız. Yani trafikte vatandaş kimliğimizle yürüyemeyiz biz. Bunu biraz açalım hocam. Açacağız yani şöyle hocam. bir şey. Şimdi dediniz ki yola tükürmekle... ...namazda e, cep telefonuyla konuşmak aynı şeydir. Belki de yani zihinlerimizde bu bağlantı... ...yeterince kurulamadı. Müslümanlığın bu kadar iç içe olduğu... Yani sosyal hayatla, ibadet hayatının bu kadar iç içe olduğu şeyi kurulmadı. Orayı biraz evet, açalım namazı, isterseniz. Evet. Namazı bozmak diye bir korku var içimizde evet, ama evet. sokakta İslam olmayacağı için modern kafada sokaktan namazı bozur gibi İslam nasıl bozulsun? Ha, ha. Halbuki ben 24 evet. saat murakabe altındayım. Evet. Camide mi sadece Allah'ın kontrolü altındayım? Evet. Yani arabama bindiğimde Kimse olmayabilir arabada, kırmızı ışıkta elektronik denetleme sistemi olmayabilir. Hani melekler? Evet. Hani melekler? Yani elektronik denetleme sistemini dikkate alıyor insan. Ama melekleri Meleği... denetleme Hı. sistemini de dikkate Ben halbuki niye? Amentü billahi ve melaiketi hemen melekler ikinci madde oluyor. Çünkü meleklere inanmasan onun getirdiği kitabı anlayamıyorsun. Gönderdiği peygamberi anlayamıyorsun evet. Hayatta 24 saat Kontrol ruhundan kayboluyorsun evet. Müslümanların Bir otokontrol sistemidir Meleklerle beraber olma e, Düşünceleri Bu otokontrol kaybedilince polis çaresizdir artık evet. Hiçbir maddi tedbir Yoktur orada Bu sebeple ben camide Allah'ın kuluyum Dolayısıyla Amin namazda ya. cep telefonla Konuşamıyorum bozuluyor evet. Sokakta kimin kuluyum sokakta ne bozuluyor hocam sokakta mümin kimliğim zarar görüyor mümin kimliğim zarar görüyor, evet, kimliğim çok güzel. Zarar görüyor. Çok güzel. mesela evet. namazda cep telefonuyla konuşunca namazım bozulsa yeniden kılıyorum o namazı evet. mümin kimliğim bozulunca yapacak bir şey de yok evet. yani mümin kimliğim benim namaz kılan kimliğimdir evet. zaten mümin kimliğim var diye namaz kılıyordum ben tabi ki Mesela yalan konuşunca insanın dilinde çiban çıkmıyor Çıkmıyor evet Ama imani şahsiyeti zarar görüyor Yalanla iman bir arada durmuyor çünkü Evet Bu sebeple bir noktalı halledilmesi gereken konumuz bizim Biz sokakta da Müslümanız evet. Trafikte Sede de Müslüman. Müslümanız Yatak odasında da Müslümanız Çocuğumuzla oynarken de Müslümanız ...seyahatte de Müslümanız... ...seyahatte de Müslümanız... ...yani gittiğimiz yerde Müslümanız biz... ...İslam'ımızı İstanbul'da bırakıp mı Antalya'ya gideceğiz... Ya, evet. ...gittiğimiz yere gelecek... ...uçakta da Müslümanım... ...biz her şeyden önce... ...beni ölüm nerede yakalarsa... ...sakınca sök istediği gibi yakalasın diyebiliriz... ...böyle bir şeyimiz var mı... ...hep ne istiyoruz namazda yakalasın... ...niye... Evet. ...namazda mümin olduğumuzu belgelediğimiz bir ortamdayız... ...iman üzere gideriz... ...hayır... Sokakta ölürse de mümin imanıyla ölecek. Ölmesi ben, gerekiyor. gelince günah üzerinde yakalamasın ölüm. Yakalamasın ama yani günahsız için, yaşamak gerekiyor o zaman da. Peki işte, ya günahtan mümkün olduğunca C kaçınarak. Arınacağız. Evet. Belki sıfır olmayacak sıfır günah olmayacak ama, ama kasıtlı da olmayacak. Evet. Bile bile de kendimizi... Ya bir izleyin. arı arı olma, temiz olma hassasiyeti evet. olması gerekiyor. Evet. Şimdi ...hadis-i ve tekrar dönersek... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...iman bu ya, evet. ikinci bir kelime değil... ...ahlak, sosyal kimlik... ...böyle şeyleri söylemiyor, imanın şubelerini sayıyor... ...yolu kirletmekten de bahsetmiyor... ...yoldaki... Evet. ...eziyet verici bir şeyi... ...bir kenara almayı iman gereği görüyor... Evet. ...dolayısıyla... ...bu belediyenin işi... ...deyip yoldaki kırık bir şişeyi... ...gelsin belediye alsın da... ...diyebilir bir insan... Hayır burada bir çocuğun ayağına basar, alıp çöp kutusuna atmayı da yapabilir. İkincisi iman karakterini evet. gösteriyor. Peygamberinin talimatına uymuş oluyor. Bu birinci hadis-i şerifimiz sokaktaki kimliğimizin camide bizi mümin olarak tutan kimlik olduğunu ispat ediyor. Evet. İkinci hadis-i şerif üstadım. sahih bir hadis şerif. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler olarak konuşuyoruz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle söyledi mi söylemedi mi diye bir tereddüdümüz Tereddüm yok elhamdülillah. Yok, evet. Yüzde yüz Peygamber Efendimiz söyledi. Elhamdülillah iman ettim. İkincisi bir gün hasabına e, buyuruyor ki yol kenarlarında oturmayacaksınız buyuruyor. Evet. Yol kenarlarında oturmayacaksınız. Hani esnaf tabure koyup oturuyor ya hı hı. ya da bir ağacın altında ayran içmek için oturuyorlar ya. Yol kenarlarında oturamayacaksınız diyor. Bu arada izin verirseniz ben bir dipnot Açayım. Lütfen. Bilhassa belediyelerde görevli kardeşlerimiz bu hadisi şerifi dikkate alarak yol kenarında çay ocaklarına büfelere, pastanelere masa koyma hakkı vermesinler. Buna yasalar izin verse bile peygamber aleyhisselam izin vermiyor. Evet. Madem Müslümanların oylarıyla Müslümanların desteğiyle bir mecliste görev alıyorlar. Belediyede görev alıyorlar. Mesela hocam Aksaray gibi bir yerde 10 adım yürüyemiyorsunuz. Orada küçücük bir büfe açmış adam, 20 metrekare büfe, 50 metrekare caddede masaları koymuş. Orada döner satıyor adam. Siz elinizde bir poşetle orada yürüyemiyorsunuz. O büyük kavga konusu biliyorsunuz hocam belediyelerle o iş yerleri arasında. Hocam yani de. orada o iş yeri sahibine de bir şey söylemek lazım değil mi? Yani belediyelere tamam bunu yapma, yaptırma diyoruz. Yani kul hakkı açısından iş yeri sahibine de e, bir şey söylemek lazım. Ben yani. şunu söylüyorum. Bana orada bir şey ikram edilse gidip yemiyorum. Evet. Bu menhiyattan diyorum. Helal de yedirse adam yediği yedi, şey helal etmiş. de olsa yani sokak ortasında e, kaldırımın işgali yanlış. Ahlaki başka zafiyetlerde oluşuyor tabii. Orada ziyafetin başka sorunları da var. Hele bu sigara yasağından sonra daha da yaygın oldu. Evet. Lokantalarda sigara içilemeyincem dışarıya dışarıya evet. konu. E, hadi diyelim konfeksiyoncular da öyle yapıyor. İçerideki mal kadar dışarı mal koyuyor. Evet. Bu kaldırım e, işgali. Ya kaldırım işgali Müslümanların, insanların, vatandaşların dolaşacağı zemini işgal. Evet. E, burada hadisi şerif e, yol kenarlarında oturmayacaksınız diye talimat veriyor. Sahabi diyor ki: "Ya Resulullah" diyor. "Böyle buyurdunuz ama biz" Yol kenarında oturmaya mecburuz. Birisini bekleyeceğim. Yahu da bir mesele görüşeceğim. Gidecek bir ev yok o esnada. Dükkan yok. Yani öyle bir pozisyon oluyor ki bizim yolda oturup 5 dakika beklememiz gerektiği olur gibi hı hı. bir özür beyan ediyorlar. Evet. Efendimiz buyuruyor ki bağlantı bölümümüz burası. Madem ki yani ben oturmak zorundasınız. Alacağım, oturmak zorundasın. Yolun hakkını verin. Yolun hakkını verin. Ya Resulallah Allah. Yolun hakkı dene, hani evet. insan hakkı kul Hı. hakkı diyoruz ya biz şimdi. Evet. Kul hakkı buyurun, yolların da hakkı varmış. Kulların yolunun kul hakkı oluşuyor bu evet. Buyurmuş ki bir, gözünüzü kapatacaksınız. Sen orada dikizleme memuru gibi oturmayacaksın. Evet. Göz korunmaz. Göz koruyacaksın. İki, gelen geçen selam verecek selamların hepsine cevap vereceksiniz. Evet. Üç. ...orada bir yanlış iş gördüğünüzde müdahale edeceksiniz. Evet. Emri bil maruf. Emri maruf nehyanın münker, münker yapacaksın. yapacaksın. O zaman kendi işini beklemek için de görmem mümkün değil. Evet. Bu ne gösteriyor? Bu cümleyi burada açılım yapıyorum. Müslüman camide ezanı beklerken boş duramıyor, oturup Kur'an okuyor, tesbih çekiyor. Evet. Yoksa ne oturuyorsun camide boş boş denir. Aynı Müslümanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda da boş tutmuyor. Evet. Geç yürü burada durma diyor Duracaksan çocuklara yaramazlık yaparsa Yapmayın yavrum diyeceksin Eşiyle dolaşan bir kadın Geçerken senin gözün öbür tarafa Dönecek evet. o zaman işkenceye dönüyor Yolda durmak evet. olsun Müslüman yolda Bile Müslüman olarak Durması gerekiyor Yolu Yolda zaten. kimliğimizi cübbe çıkarır gibi Çıkaramayız evet. Takkemizi başımızdan çıkarır gibi Kimliğimizi çıkaramayız biz müminiz Elhamdülillah Bunları bu iki hadisi şerif Yol kültürümüzün Şehir hayatımızın belki de En yüksek derecede imanımızla Bağlantılı boyutunu ortaya koyuyor evet. İmanımızla bağlantılı Kesinlikle biz mümin olarak Yolda şehirde Kaldırımda Farklı bir insan Olamayız elbette Camide takke başımızda Ayakkabımız çıkmış ee, kıbleye dönmüş vaziyetteyiz. Yol hep kıbleye doğru gidecek diye bir şart yok. Yolda takkeli olma şartımız yok. Yolda ayakkabıyla yürüyebiliriz. Bu farka rağmen o şartlarda Müslümanız. Yani hayatın farklı alanlarında farklı, farklı durumlarda olabiliriz ama. iman kimliğimizle evet, ama. evet. Mesela kolumu bırakıp ben yolda yürüyemediğim gibi imanımı bırakıp da yürüyemem yolda. Evet. Yani selamına varıncaya kadar. Yolda emri bil maruf ne yani münkele Varıncaya kadar Tabi takatlı sinirli evet. olmak kaydı şartıyla Dolayısıyla bir kere biz Yollarda Şehirlerde Müslümanız Müslüman olarak evet. varız Düğümün kimliğimizle varız Bu çok önemli evet Eğer günün birinde Şehir hayatı Modern dünyanın yol kültürü Sindirilmiş Müslümanlıkla oralarda Yürümemize sebep oluyorsa sindirilmiş Müslümanlığımızı kabul edemeyiz bu bizim kabul etmemiz halinde iman gömleğini çıkarmamız olur sindirilmiş Müslümanlık şeyini de açalım, açalım. Da... mesela selam veremiyorum hı hı. Müslümanlığım sindirildi yahut da orada haram görüyorum ses çıkaramıyorum veya yani... ben harama ortak oluyorum bir ara bir dizi vardı İşte öğretmen bir kadın var bayan Çocuklar hocam diyorlar. Hatırlar mısınız? Hoca Hayır. hoca camide diyor. O kadın ısrarla hoca camide diyor. Yani sınıfta hocam denemez diye bir şey. Şimdi hocayı camiye yollayan bir anlamda Müslüman'ın şimdi, yaşlısını da camiye imanı da camiye yollayan evet, tabii. değil mi? Yani okulda sanki iman okulla buluşmayacak bir şey sokakla buluşmayacak bir şey. 200 senedir yapılan aşı evet, budur ama. Evet. Camiye evet. mahpus ol. Çok böyle e, tövbe edeceksen bir tarikata gir. Evet. Sanki gençlerin tarikata girmesine gerek yok. Camide olmasalar da olur evet. gibi ruh içimize oturtulmaya çalışılıyor. Biz bugün eee İhya Ulumuddin'i açıp veya benzeri bir ahlak kitabını açıp şeriatımıza göre yollarda şöyle yürünür diyemiyoruz. Önce ispat etmeye çalışıyoruz. İslam yolda da vardır. Yolda da vardır. Bu, Şimdi deminden beri hep o temayı işliyoruz. Evet. hocam. Evet. Bir yarım saat. Ama işlemedik... çok önemli bir şey doğrusu. Bunu işlemedikçe yani darbe görmüş bir bünyeye Müdahale etmek gerekiyor. Önce bünyeyi düzeltiyorsun, algılaması evet, düzgünce evet. olsun diyorsun. Tabi bu ilerleyince Kabe'nin kutsiyetini Mekke'de sınırlı hale getiriyor. Halbuki esası neydi? Kabe'nin olduğu cihete ayak uzatma vakti. Evet. Yani dünyanın kutbundan kutbuna kadar her yerinde Kabe, Kabe aynı hissetmek. azameti taşıyor olması lazımdı. Evet. Şimdi hacılar gidince Kabe'nin kutsiyeti oluyor. Nasıl olsa filmlerle, kamerayla bizim önümüze kadar geliyor ki abi ucuzladı o kutsiyet gibi, evet, gibi oluyor evet. aynı şekilde biz şimdi dikkat buyduysanız evet. e, oturup yolda da İslam var evet. yolda Müslümanın Müslümanca yürümesi gereken bir yer yani şizofrenik bir hal aldık biz camili kimliğimiz camili hayatlar yani ikili, ikili bir hayat parçalanmış var. zihinler bir camide e, bir Müslüman kimliğimiz var bir de sokakta bir kimliğimiz var. Sokaktaki sindirilmiş evet. Yani acziyeti Yokluğu kabul etmiş Çok basit bir örnek Sokakta olursa cesaret ister gibi Cesaret isterden ziyade Biraz da hoşumuza gidiyor Mesela çok basit bir misal hocam korneya basmak diye bir şey var Evet Kalakson çalmak mıdır Nedir? Bunun başka bir evet. adı daha Kla var mı? Klakson, evet. Klaksona. Ben korneye çalmak diyeyim kornaya Hepimizin anladığı yani. bir kavram olsun Şimdi bazı sokaklarda korneya basmayın diye bir yazı var. hastane var vardı evet. diye. Bebek vardır mesela. gibi bazı arabalar otomobillerin koyun. arkasında bebek var. Şimdi bir Müslüman trafik kuralları gereği korna basılabilir basılamaz yerler ayrımı yapıyor. Evet. Gece 11'de de çocukların bebeklerin uyuduğu bir saatte ben arabamın kornasını gürültü yaptırırsam. Bir bebek uyanırsa O bebekte iki saat Patinaj yaptırıyor yüzün. mesela Gençler falan o böyle Müthiş bir gürültü çıkarıyor gürültüsü yaptırıyorlar arabaya gürültüsü motosikletle benzeri şeyler Yasal olarak takip yok Hele 12'ye kadar suç değil bu Evet Ama insanların devleti var bir de Allah'ı var <gülüyor> Evet Yaratıcısı var bir de O bebekler devlete dilekçe veremiyor olabilirler Evet Onların haliki, o çocuğun hukukunu, hukukunu korur, gözeten her geç arıyor, arıyor, alıyor ve kıyamet günü bu koruna benim kulağımda cehennem gürültüsü olarak çalar diye düşündüğümüz zaman evet. Medine'de olalım veya İstanbul'da olalım ümmeti Muhammed seviyesinde imanımız var demektir. Evet. Yasalardan sıyrıldığımız yerde kendimizi hür hissediyorsak. Burada durmamız gerekiyor. İmanı camide bırakıp sokakta kendimizi başıboş kabul ettik demek oluyor bu. Bu bir afet üstadım. Evet. Sekülerizmin yani laikliğin devlet tarafından pompalanıyor, biz böyleyiz demesine gerek kalmıyor. pratimizde biz bunu uyguluyoruz demektir. Yani işte o, o tarz bir hayat telkin ediliyor. Bir süre sonra da o İmana yansıyor hocam. O zaman bizim evet. İslam'ı öğreten hocalarımız, muallimlerimiz, sizler yazıyorsunuz, biz konuşuyoruz. İslam'ı cami şartlarının ötesinde, dünya şartlarında anlatmak zorundayız o zaman. Evet. evet. Yani hoca efendiler çocuklarımıza terbiye verirken taharetten başladıkları gibi, namazdan önce taharetten başladıkları gibi camiden önce de sokaktan başlamalıdırlar. Evet. Sokaktan başlanmayan İslam eksik anlatılmış bir İslam'dır. Evden sokaktan başlanacak bitince orası buyurun camide şimdi İslam'ın zirvesini konuşalım diyeceğiz. Evet. Aksi takdirde farklı düşünen İslam'ı ticarette farklı, sokak kültüründe farklı, düğününde farklı camide cuma de çok daha duygusal düşünen bir nesil geliyor. Hristiyanlık zaten bu hale getirip Hristiyanlığı e, muharref hale getirdiler. Allah Teala'nınlığı kaldırıp onun yerine İslam'ı getirdi. Ve elbette İslam kıyamete kadar bu hale blok olarak gelmeyecek. Yani evet. bir grup hep sünneti, İslam'ın büyük kapsamlı halini yaşayacak Allah'ın izniyle. Ama e, bu bütün Müslümanların böyle bir himmetle, böyle bir heyecanla İslam'a sarılma heyecanını azaltmamalı. Ya biz de işte bu programları biraz e, ulaşabildiğimiz herkese değil mi? Şu anda e, arabasında radyosunun düğmesine basıp bizi dinleyen herkese, e, ben Müslümanım aidiyetini taşıyan herkese diyoruz ki İslam bir hayat, sokakta da İslam var. Şimdi sen araba kullanıyorsun, araba kullanmanın da bir Müslümancası var değil mi hocam yani? Evet. Yani... Devletin vatandaşını koruması var. Bu buna zaten uyman gerekiyor. Ucunda evet. ceza var. Bir de Allah'ın mahluku olan insanı koruması var. Devletten sıyrılıyorsun. işte 8'de filanca haklı çıktık diyor. Ya Allah Teala 8'de 8 haklı çıksan, on 18 haklı çıksan Allah hesap sorduğu zaman sen ne edeceksin ya? ya evet. Yani ben polise göre haklı çıkabilirim. ...mahkemede beraat edebilirim... ...bir de ahkamül hakiminin huzurundayız... ...yani emin olacağım... ...bazen içimden geçiyor ki... E, ...hoca efendilerden bir tanesi... ...sizin de bildiğiniz bir hoca efendi... ...65 yaşında emniyet müdürlüğüne gidip... ...ehliyetini bırakmış... Evet. ...bugüne kadar bir hata işlemedim... E, ...gözümde zayıflamaya başladı... ...şunu... E, hiçbir hatasızken alın bu ehliyeti benden deyip... iade hmm. etmiş ehliyetini... Ee, yani belki rahatsız olur diye isminizi zikretmeyeceğim şimdi. Hoşlanmaz isminin zikredilmesinden. Ben bunu e, çok etkilendim. Çok bir el kendimi örnek kabul ettim. Madem 65 yaşından sonra devletsen bir iş göremezsin, otur emekli ol diyor. <gülüyor> Ehliyetim de bana yaramıyor demektir. Evet. Yani her an dalgınlaşabilirim, kriz geçirebilirim. Şimdi yolda devletin haklı çıkarması yetmiyor ki benim devletim var, bir de Allah'ım var. Celle yani ve çok devletin ölçemeyeceği kadar yani radarla hız kontrolü yapıyor devlet de radarın az 10 santim bu tarafından geçince takip edemiyor seni. evet Emniyet şeritlerini izleyemiyor mesela sadece bir şeriti izliyor. Hocam öyle şeyler ki mesela burada radar var diye bir ifadesini görmüşse ya da onu tespit etmişse... ...orada yavaşlıyor... ...orada bir şey yapıyor... ...ondan sonra yeniden aynı şeyde devam ediyor... ...halbuki ben hep... ...meleklerin kontrolü altındayım... Ya. ...yani bunu... ...özellikle belirtmek istiyorum ki... ...İslam'ın... ...200 senedir camiye doğru... ...kovalanmasının sonucudur bu... Evet. ...bu sebepledir ki... ...ehliyet alan kardeşlerime diyorum ki... ...tamam sana devlet ehliyet veriyor olabilir... Ama sen e, İstanbul'un yoğun bir trafiğinde bir gün araba kullan, sinirlenmeden eve gidebilirsen git eğerliğe tal. Ben bazen şöyle diyorum hocam, yani İstanbul trafiğinde veli olunmaz diye. <gülüyor> yani... Veliler İstanbul trafiğinde araç kullansın Araç ya kullansın ya da öyle, da öyle demek lazım. Yani büyük sabır istiyor hakikaten Sabri büyük. Istiyor. Yani hakikaten sab, sabrı olmayanın o trafikte araba kullanması çok zor hocam Yolcu evet. olması da çok zor Ama işte hayat da orada hocam hakikaten İnsan meşheri adeta trafik alanı ve insanın sınandığı bir alan Yani orada mümin olmak, orada yani veli olmak diyoruz ya İşte o veli olmak apayrı bir hassasiyeti gerekli kılıyor Hani bir menkübe anlatılır İki arkadaştan biri şehirde kalmış Biri dağa çıkmış da Dağdaki keramet sahibi olmuş da Mendiline süt doldurup Arkadaşına hediye getirmiş evet, de. Evet. Hani, o Sütü de Adamın dükkanına getirmiş Bak sütle sana işte sütü mendile koydum Akmıyor demiş Biraz sonra akmaya başlamış Adamın dükkanına bayan müşteriler gelmiş Gözü kaymış Kalbi gözü, kaymış Gözü kayınca keramet bozulmuş bu sefer <gülüyor> Bu hak olsun Menkip olsun. Önemli değil. Realite bu ama. Evet, evet. Gerçek bu. Doğru. Yani dağda derviş olmak kolay. Dağda evet. velilik çok kolay yakalanıyor. Evet. Zaten yapacak bir şey yok ki. Evet. Yani Müslümanlığımızı Üstadım İstanbul'da ispat etmek zorundayız biz. Evet. Mekke'de zaten ne yapacaksın ki ihramlısın ya. Her şey yasak zaten. Evet. Yani Mekke'deki takvamızı İstanbul'da yeşil Yeşilköy'den bu tarafa geçirdiğimiz zaman çok önemli. E, Mekke'de yapacak bir şey yok. Zaten Medine'de aylarca kalırsa insan lavbağlaşı. İlk üç gün zaten şok geçiriyorsun. Yani ben evet. nerede Acaba gerçekten burada mıyım diye e, insan tereddüt bile ediyor. Yani gerçekten ben nasip oldum geldim mi diye. Ama bir ay sonra arkadaş oluyorsun Medine ile. Evet. O zaman İstanbul'a geldiğinde o salavat heyecanı duruyor mu durmuyor mu önemli? Yani biz yani Mekken'in da... Alışveriş alanlarında ayrı harem-i şerifte ayrı gibi mi olacağız? Gibi bile olabiliyor insanları. Ben babalara ve annelere öğretmenlere kendime de e, diyorum ki çocuklarımızı 40 milyon nüfusu olacak bir İstanbul için büyütelim. Evet. Yazlıklarımız için büyütmeyelim. Yani köylerimizde çocuk büyütmeyelim. Köyde de büyütüyorsak mesela 20 gün, 30 gün çocuğu kampa aldık diyelim. Mesela işte Sivas'ın bir kasabasında, bir Gürün ilçesinde ele aldık. Çok güzel. Ben diyorum ki geliniz, 10 tane çocuğu otobüse koyun, iki gün İstanbul'a dolaştırın. Evet. Burada din aşılayın ki göreyim sizi ben. Evet. Hep serada yetiştiriyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musunuz üstadım? Bir zaman ben çok çiçek besliyordum. Sonra başıma bir afet geldi. Attım bütün çiçekleri. Ee, gidiyordum çiçekçi de. O kadar güzel ki ya tam Allah'ın zikrini hatırlatacak bir çiçek. Alıyorum geliyorum. Soruyorum bu nasıl büyür falan. İşte tarif ediyor bana. Hatta not tutuyordum onları. Götürüyorum. bir hafta ölüyor çiçek. <gülüyor> ya Allah Allah. Gidiyorum çiçekçi diyor ki. Çok, çiçekçi de güzel. Çok güneşe koyuyorsun sen diyor. Alıyorum gölgeye getiriyorum. Gene bozuluyor. Mer ...Sera'da... ...tam çiçeğin mantığına göre bir ortamda büyütüyor onu... ...benim hmm. evimde bana göre... ...çiçeğe göre değil ki... Evet. ...ben evimde büyütünce tutmuyor... tutmuyor. ...yani Sera çocuğu büyüttüğümüz zaman... ...bir kıymeti yok bunun... ...Sera'da çocuğu annesinin himayesinde... ...babasının himayesinde... ...zaten şehir küçük... ...televizyonu da kolayca küçükken kontrol ediyorsun... ...interneti de küçükken kontrol ediyorsun çocuğa... ...çocuk üniversiteye bir geliyor ki... La ilahe illallah dünya burasıymış Kıran İstanbul'a bir geliyor Her şey bitiyor evet. Yani seradaki çiçeği Büyütmek kolay Kar altında soğukta Erzurum'un Buz ortamında Kim çocuk büyütüyorsa veya işte çiçek büyüsüyorsa diyelim Ona bir madalya vermemiz lazım Bizim bu sebeple Şehir şartlarına Göre İslam yaşayacak çocuk yetiştirmek zorundayız. Oradan başlayalım isterseniz yani. Şehirde bozulmayız. Oradan bozulmayacak... o zaman şey söyleye, yani mesela çocuklarımıza kul hakkı terbiyesi vermek diye bir başlık atsak hocam. Evet. Neler vermeli? Mesela çocuklara kul hakkı terbiyesi dediğimizde yani Hemen nelerse. Hemen şuradan başlayacağız hocam. Evet. Bir yavrum sen Allah'ın kulusun. Evet. Senin bir Allah'ın var. Ona karşı mesulsün Bunu bir ay eğitim verdik İki yavrum Allah'ın tek kulu değilsin Evet Senden başka da kulları var Allah'ın Ve seni nasıl yarattıysa Onları da yarattı Senin sahibin de Allah Onların sahibi de Allah Onların annesi babası seni Döver dövmez kızar Abisi sana bağırır geç bunlardan Biz abisinden kurtarırız seni Ama Allah'tan kurtaramayız Evet Hocam bu iki şey ben Allah'ınım. Evet. Hiç her şeyim ona ait. Buna inandın mı? Allah. Ha, i̇nna lillahi. Ha %50 eğitimi hallettik buna inanıyorsa. Evet. 2. benden başka kulları var ve beni nasıl yarattıysa onları da yarattı. %50 de bu olmalı. Evet. Onun dışında ekmeğini alma, çikolatasını alma. Bunlar çok ayrıntı. Evet. Çok evet. ayrıntı. Evet. Yani o çocuğu kandırabilirsin, Allah'ı kandıramazsın. Bu evet. çocuğu ezebilirsin, Allah'ın kudretini geçemezsin. Bu ruhu verdiğimizde ki bu mesela Esma-i Hüsna'yı kuru kuru ezberletme yerine Esma-i Hüsna'daki o azametli kelimeleri sadece yirmisini bir çocuğa kaptırsak hocam yetiştirdik Fatih'i demektir. Hocam. Evet. Yani kaldı ki kuru kuruya Esma-i Hüsna'yı ezberletiyoruz. ...99'unu ezberledi mi çocuk... ...bir iş yaptık diye evet. vehem ediyoruz... ...bir tür teberrük gibi öğreniyor çocuklar... Hocam ...ama öğretiyor. o teberrük oyalanmaya dönüyor... ...evet... evet. ...muhtevası onun... ...benimle ilgisi değil mi... ...yani, yani ilgisi, evet. ...el-müheymin isminin... ...ağırlığını çocuğa versek hocam... ...hatta rüyalarında görmeye başlasa... Evet. ...çocuk onu yetecek belki de... Evet. ...gerisini de o isteyecek ondan sonra zaten... ...üzüldüm nasıl... ...Kur'an-ı Kerimle amel etmeden... ...ölüyü okuyup çekip gidiyoruz... Evet. ...veyahut da işte... E, ...cüz şimdi cüz siparişi... ...enteresan bir şey çıktı... ...bıktım hocam ya... selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam... ...ya hocam ben işte hatimi bitiremiyorum... ...son 500'ü bulur musun birisini... ...ya <gülüyor> Afrika'ya Müslüman'a yardım eder gibi... ...hatim yardımları paylaştı... Şimdi. Evet. ...bir de internette de rastlıyorum... Her türlü cüz paylaşımları filan bu nedir ya? Yani Kur'an-ı Kerim'i <gülüyor> okunmuş hatimlerimiz vardır gibi. Ya o eskiydi elhamdülillah ondan kurtulduk şükürler olsun ya. O şimdi işte evet. bir benzeri peyda oldu. Evet. Müslüman olarak yani Esmaül Hüsna bizim terbiye formüllerimiz diyorlar. Hocam yani herhalde Allah Teala ile ilişkilerimizi idrak İdriak Nasıl bir Allah'a evet. iman ediyoruz? Evet, bizimle e, hukuku, bizim hukukumuz nedir onunla, yani değil mi? Öbür türlü çok güçlü bir ilacın kavanozunu cebimizde taşıyarak keyfimizi evet. hallettiğimiz, iyileşeceğimizi zannediyoruz. Yani evet. ilacın kutusu cebimde. O midende olduğu zaman ilaçtır, cebinde olduğu zaman ilaç değildir. Esma da böyle. Mesela kısa sureleri çocuklara öğretmeyi sadece kısa olduğu için yararlı buluyoruz. Halbuki kısa surelerde yani ayetleri kısa olan surelerde bir çocuğa ömür boyu yetecek kültür var. var. İman konusunda bilhassa ahiret hassasiyeti, <gülüyor> değil mi? İnsanın yaratılış yani çocukta kul hakkını böyle başlatacağız hocam. Evet, evet. Ben Allah'ınım. Benden başka çocuklar da Allah'ın çocukları. Belki bir de şu hocam gene de yani bu ayrıntı dediğimiz şeyler yani. İnsanın Rabbi ile ilişkisi, Yaratanı ile ilişkisi, ya şu şu alanları da ilgilendirir mi ki? Hani denebilecek şeyler var. Yani işte yoldaki insanlara eziyet veren şeyi kaldırmak. Yani bu buraya kadar iniyor mu? Gibi bazen insanlarda şey oluyor o ilişki çok daha sanki yüce bir ilişki de sadece namazda e, ifa edilecek bir ilişki de anlaşılacak ama sokakta değil gibi e, orada da belki bir Müslümanlığın kapsamı alanı İslamın kapsamı alanı insanın Rabbi ile ilişkisinin kapsamı alanı konusunda da bir Elbette. idrak zafımız var diye yani. Evet yani bu zafiyet önceleri düşmanlarımızın e, zulmü sayesinde yani İslam'ı böyle bir dar kavanozun içine sıkıştırma hastalığıydı. Şimdi biraz daha farklı oldu. Biz vakit bulamadık daha geniş İslam'a. Biz de küçültülmüş İslam istiyoruz gibi bir görüntü var şimdi. Küçültülmüş İslam. Mesela e, filanca tarikat erbabıdır, takva adamdır. E tarikata gelince zaten takva olunur. Allah Allah tarikat Allah'tan korkup Allah'ı dikkate alarak yaşamak demektir. Bu nasıl bir kesimin görevi olur ki? Tabii, tabii. Afet burada başlıyor zaten. E, bir kesim mi sadece Allah'tan korkmalı? Evet. Hayır. Allah'tan korkmak müminin işidir. Allah'tan korkarak huzurlu bir hayat yaşamak müminin işidir. Müminin genci ihtiyarı, kadını, erkeği yok ki. Evet. Türkü, Arabı yok ki gibi bir idrak yani burada İslam'ı Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e indiği Hı. gibi almakla bizim görüşümüze zevkimize uyarlanmış olarak almak arasında bir gel gidimiz var bizim Evet bazı şeyleri mesela e, cübbe giymeyi mesela e, hurma yemeği mesela elle yemek yemeği bunların hepsini o dönemin şartları Arap toplumunun kültürü gibi uyarlayabiliriz. Zaten kitaplarımızda da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in insan olarak yapmak zorunda olduğu şeyler. Örfiği ki, şeyler. Zorunlu sünnetler değil diye evet. bir başlık koyuyoruz evet. bunlara zaten. Ama mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem denen bir kıyafet giyiyordu. Yani uzun bir entari gibi giyiyordu. Onun altında alt ince e, gece pijaması gibi bir var, giyiyordu. Zaten Medine'de o giyilebilirdi. Herhalde Kürk giyecek hali yoktu. Evet. E Kafkasya'da eksi kırklarda bir soğuk şartta yaşayan bir Müslümana sen de bunu giyeceksin deyip onu öldürmenin bir manası yok ki. O da o iklimin şartlarına evet. göre giyinecek ama şeriatın getirdiği tesettür, kibirlenmeme, evet. nimetin kıymetini bilme gibi temel şartları zayi etmeyecek hiçbir zaman. Evet. Bu İslam'ı bizim Büyük bir perspektiften geniş bir daireden görüp görmediğimizi gösteriyor Kör taklit de yapmıyoruz ihmal de etmiyoruz Hayatın mecburiyetlerini de alıyoruz Dinimizin getirdiği vazgeçilmezleri de alıyoruz Kendimiz bir İslam hayatı yaşıyoruz Temel sorun Müslümanlığı din dersi kitaplarından ibaret kabul etme Kimya ve biyoloji kitabında Müslümanlık görüp görememe Evet. Konusudur. Yani çok basit bir misal Mesela bu ev benim evim Bu balkonda bizim evin balkonu Bu çamaşırlarda benim çamaşırlarım çok güzel Ama bir bayanın En müstehcen çamaşırını Birinci, birinci kattaki bir evin Balkonuna asabilir miyim ben Bu görüntüyü bu Balkona verebilir miyim Müslümanlık ayrıntısı bu işte evet. Ev benim çamaşır benim diyemem Ev benim, çamaşır benim ama ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Ama ben Müslümanım. Bunu trafikte de uyarlamak zorundayız. Aynı şekilde mesela ben bir ağaç dikiyorum bahçeme. Benim bahçem. Parayla ağaç aldım. Parayla sulu benim parasını verdiğim suyla suladım. Büyüyor. Ama ben bu ağacı büyüttükten sonra öbür komşumun evine güneş girmemeye başladı. Evet. Buyurun kul hakkı. Evet. Ağaç benim olabilir Ya da tozu yaprağı Bütün mahalleyi etkiliyor mesela Çok basit bir misal Bir arkadaşımız Örnek vereceğim hocam Bir arkadaşımız dedi ki biz bir yere Kur'an kursu yapacaktık Dedi Çok şehirimsi bir yer olduğu için Beton firması demiş ki Biz buraya gündüz Mikser makinelerini getiremeyiz demiş Yani hı hı. o beton dökme makinelerini Gece getirebiliriz demiş Dozerci de bizde demiş gündüz, gündüz çalışamam burada hafriyat kamyonu gelmez buraya demiş evet. Gece çalışalım demiş Bunlar da gitmişler belediye Belediye de demiş ki Bakın demiş 12'ye kadar Bizim size müsamaha etme hakkımız var demiş evet. Ama 12'den sonra Bu şikayet konusu olur Kur'an kursu da olsa ben o inşaatı mühürlemek zorunda kalırım demiş. <gülüyor> ee, Neyse Bunlar da tamam demişler. Anlaşamamışlar işte diğer e, yüklenici firma ile diyelim. Şu olmuş, bu olmuş. Gece 3'te beton döküyorlar bunlar. Hafriyat makinesi çalışıyor, beton evet. döküyorlar. Tangurt tungurt hemen belediyeye şikayet etmişler. Belediye gelmiş, etmeyin eylemeyin şudur budur derken e, sabah olmuş. Evet. onların inşaatı bitmediği için ertesi gece aynısı. Allah Allah. 12'de başlatıyorlar. Bunlar 12'ye kadar izin almışlar. Tabi 12'de diyor. başlatıyorlar sabaha kadar. Evet. Şimdi belediyede de gelmiş. Mühirliyor. Burayı mühürlüyorum demiş. Çünkü belediye de iki şeyin ortasında kalıyor. Derken e, o işten sorumlu olan arkadaş dedi ki ya bak dedi Müslüman adam dedi Kur'an kursu mühürlüyor dedi. ya. Evet. E, bana aracı ol telefon hmm. et bunlara falan dedi. Dedim ki bak o değil. Ben değil Ömer bin Hattab olsaydı mühürlerdi bu inşaat haberin olsun dedim <gülüyor> Korkarım da herkesten önce o mühürlerdi ya. Çünkü Kur'an kursu yüzlerce çocuğun ve insanın çocuk olması şart değil uykusuz kalma nedeni olamaz mümin bir toplumda Evet. Tamam sen Kur'an kursu yapıyorsun Güzel. Yani Ömer'in yönettiği bir ülkede de olsa. Ömer o... de yönetse radıyallahu anh bu radıyallahu anh. devleti. insanlar sen sabaha kadar zulme demesin. Sonra hakikaten o belediyece arkadaşlara sordum. Ya dediler ki, yasal olmamakla beraber biz 12'ye kadar bunu üstlendik. Bir geceye de ses çıkarmadık. Ama el insaf bunlar en az 5 gece böyle devam edeceklerdi. Sonra tıpış tıpış hocam gündüz de yaptılar o işi. Evet. Firmalar küçük makine gönderdik Bilmem ne derken düzelttiler, düzelttiler. Bu Şimdi Burada bir noktayı tespit etmek istiyorum Kur'an kursu bile yapıyor olsan zulüm, cami, bile zulüm, cami bile yapıyor olsan Zulüm yapma hakkın yoktur Yok, senin. Evet, evet. Dediğim, Yine Ömer'den misal verdik Benim kaynak gösterdiğim Ömer kelimesi Ömer bin Khattab Radiyallahu'nun Efendimizin mescidini büyütecek Abdurrahman evet. İbni Avf, aşer bir sahabi. Evet. Onun yanı başında bir mescidin yanında küçük bir arsası var diyelim. Ömer, hemen verin Abdurrahman'ın parasını, e, mescidi büyütün buraya demiş. <gülüyor> Çok enteresan üstadım, böyle ben halkça anlaşılacak şekilde söyleyeyim, hadisin metnini okumuyorum. E, Abdurrahman demiş ki, radıyallahu anh, bak Ömer demiş, gasp edeceksen burayı yaptırmam sana demiş. Ama Resulullah'ın mescidine feda etti Bütün canım feda olsun demiş Cık. Hocam buyurun işte Kul hakkı ya bunu söylendiğinde Birleşmiş Milletler'in arazisi de yoktu yani. ya. Yani insan hakları Bıraksan o şey evresel Ne evresel beyannamesi Bunu zorla yapacaksan yapamazsın demiş. Ama mescidi Arsa istiyorsan helal ettim Gitti demiş evet. İstimlak etmene de gerek yok yani. Al gitsin bu nedir? Yani Peygamber aleyhisselamın mescidini yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Diyemiyorsun Müslüman. Yani Zulme yani. demezsin. Evet. Kul hakkı diye bir şey var. Yani yasalar seni hapse atmıyor olabilir. Ama sen bu ağacı dikeli beri bu çocukların evine güneş girmiyor. Güneşin girmediği eve doktor girecek. Evet. Bunu düşünmek zorundadır mümin. Bizim ayarlarımız üstad Gece görüşlü, gündüz görüşlü ayarlar değildir. Melek görüşlü ayarlarla yaşıyoruz biz. Evet, melek hani Bir de gece görüşlü radarlar falan var ya. Ha, gece görüşlü kamera o nedir ya? Dolayısıyla biz yasadan kurtulmuş olabiliriz. Kameradan kurtulmuş olabiliriz. Meleklerden kurtulup kurtulmadığımıza baktığımız bir tarzda şehirlerde yaşayacağız. Evet. Mesela evet. tavuk beslemek haramdır diyecek bir insan yoktur dünyada. Evet. Tavuk haram olur mu ya Allah'ın helal ettiği bir değil mi? Ama şehirde e, Apartmanların Birbirine baktığı bir yerde İki metrekarlık bir bahçede tavuk besleyemezsin Bu mikrop üretir Rahatsız eder Senin çocukların tavuk görme zevki Yaşayacak diye yapamazsın bunu Seni belki belediye gelip Hapse atacak bir ceza yazamayabilir sana Kuş besleniyor mesela Hocam yani uçurumalar var tamam. malum. Yani gidiyor falanca yeri kirletiyor mesela o kuşlar. Ben hocam çocuklara evet. zararı yok diyecek bana birisi. Bir dakika diyeceğim. Birisinin çatısındaki yağmur oluğunu tıkatlı senin kuşların. Çünkü onlar hep yem taşıyorlar. <gülüyor> evet. Kanatları gelip o çatılara konuyor. O her sene çatıların temizlenmesi gerekiyor bu sefer. Temizlenmeyince çatı suyu adamın evine verdi. Evet. Buyurun kul hakkı görüşelim. Evet, Buyur. Nasıl evet, helalleşeceksin? Evet. Adam kuşu nereden? Barkod numarasından bakıp da senin kuşun olduğunu anlarsın. Nasıl helalleşeceksin? Her ay getirip bu soruyu mı? da çok sormak lazım hocam değil? Nasıl helalleşeceksin? Yani nasıl? Öyle girift şeyler oluştu ki haklar silsilesi. Borkarım hocam şehirde yaşanmaz diye fetva mı vereceğiz artık yani? <gülüyor> yani... Çünkü, ama bu hassasiyetle yaşanırsa belki evet, bir şey Ben hassasiyetle yaşayayım. Rabbimin rahmetine sığınayım. Evet, evet. Ama vurdum duymaz yaşarsan sığınacağın bir rahmet kapısı yok. Yok, evet. Sıkıntı burada zaten. Ve Müslümanın zulmetmemesi mümkün olmayabilir. Hakikaten şehirde çok zor ya. Yani yani. Çok girift. Yani hakikaten haklar evet. Yani belediyenin de kabahati var. Bana park edecek yer bırakmamış. Evet. E ben park ettim. Çocuk evine giremiyor. Kaldırımın yarısı gitti. Bu belediyenin sorunu bak. Buna bir itirazımız yok. Olmaz da olamaz da zaten. Yani benim sorunum değil. Belediyenin sorunu. Ama hocam benim mesela belediye var. diyelim yolun kenarında e, park için şerit ayırmış. Gelip ikinci şeridi de fark ediyorsunuz mesela. Sorumluluk belediyede de kalıyor. Bende de kalıyor ise ben mesulüm o zaman. Evet. Öyle. Ben mesulüm. Fakat burada ben yüzde yüz... Kurallara uydum, kastım yok, şu kadar da günaha girmişim. Benim rahim olan bir Allah'ım var, ben ona sığınırım o zaman. Evet. Merhamet yeter bana. Bir Ama o hassasiyet, o hassasiyet kadide. olmadıktan sonra Kadir Gecesi dua ederek kulaklarından sıyrılmak yok. Evet. Burada çok önemli bir noktayı Üstadım, e, vaktimiz kaldıysa yani e, ben özellikle bir, açmak istiyorum. Beş dakikamız var. Hocam. Benim Müslümanlık kalitem ibadet yoğunluğum, infakım, sadakalarım, teheccüdüm kul haklarından muhafiyet getilmiyor beraberinde. Evet. Ben camiye gidiyordum. Bin kere tekrar etmekle. Ben camiye gidiyordum. Dolayısıyla arabasını çizdim adamın böyle bir şey yok. Evet. İster camiye git. İster statta seyretmeye <gülüyor> git, istersen de hadce git. Adamın arabasını çizdiysen çizdin. Mesela çok şahit oldum ben. Camiye vaize geliyorlar. Evet. Caminin önünde büyük izdam oluyor. Evet. Adam da yazmış ki bu araya park etmeyin. İçeride benim arabam var. Evet. Benim de sohbetlerimde başıma geliyor. Değil mi? Evet. Hatta bir gün sinirlen. Anons ettiriyorlar falan. Ben de anons olmazsin çünkü şöyle bir <gülüyor> adak yaptım diyelim. Dedim ki arkadaşlar bir daha birisi filan yerden araba çekilsin derse benim o gün son konuşmamdır. Bu binada bir daha konuşmayacağım dedim. 2-3 evet. sene oluyor. E, ondan sonra arkadaşlar ürktüler. Bu adam hakikaten sohbeti bırakar dediler. 5-10 görevli e, dağıtıyorlar. Buraya park etmeyin. Şu adama dikkat edin. İkaz ediyorlar. Şimdi Müslüman vaaz dinlemeye gidiyor hocam. Adamın parkının önüne getirip arabasını bak ben bir saat sonra çıkacağım diyor. Ya bu adam acil eşi rahatsız olup çocuğu rahatsız olup hastaneye gidecek olsa seni nereden bulacak? Evet. Yani parkın önüne niye park ediyorsun? Park Sen bu sohbete gelirken arabanın önünü kapatılmış olsaydı ne diyecektin? Ya ben Değil. sohbete giderken tıkandım diyecektin. Değil mi? Yani şöyle düşünüyor insanlar. Ben Allah rızası için bir iş yapmaya gidiyorum diyor. Dolayısıyla evet. benim parkıma katlansın. Ya melekler katlanır ama kul niye katlansın senin parkına? Evet, evet. Burada camiye geldik biz sabah namazı kılmaya geldik diyor. Sen sabah namazı kılmaya gelmiş olabilirsin. Ama sabah namazı kılsın veya kılmasın başka bir insana zulmetme hakkı doğurmaz. Dolayısıyla eğer sen bu adamın evinin önünde zulüm yaptıysan parktı neydi önemli değil. Kıldığın namazı ona kıldın. Bu evet. kadar elerleşecek başka bir mantık yok çünkü Adam senden kıyamet günü euro mu isteyecek <gülüyor> O günkü evet. namazı getir razıyım evet. diyecek Değil mi evet Allah Allah. Allah. Ya çok büyük bir şey hocam Ahiret ile evet. elerleşeceğiz biz ya, çünkü evet. Burada çok önemli bir şey e, Korkarım Camiye gidiyorum diye Hele namaz kılmayanların evinin önüne Park park et bu arabayı Zalimler onlardan da namazı alışsın Dedir diyor şeytan bize zannediyorum Evet Ki çok kötü bir şey oluyor bu. Yani benim ibadetim zulmümün kılıfı olamaz. Evet. Ben iyi ibadet yapıyorum diye hatalarım görmezden gelinemez. Allah görmezden gelir. Evet. Kulum namaz kılıyorsa filan hatasını mağfiret buyurdum der Allah. Evet, namazdaki şu hatasını mağfiret der, buyurdum der. der. O o der. Kul demez. Evet. allah Teala da sen namaz kılıyorsan ezgeç kullarımı demiyor kimseye. Evet. Namaz kılıyorsun ama kimseye takılmadan gel bana diyor Evet. Dolayısıyla kul hakları bizde Namaz sorunundan daha büyük bir sorun üstad. Evet. Çünkü namazları da törpülüyor Namazlar da onun yüzünden kalite kaybına sebep oluyor En azından kendisi de gidebiliyor namazın evet. Kendisi de gidebiliyor Çünkü kıyamet günü helalleşme ibadetler üzerinden olacak e, namazdan evet. başka da işe gelir doğruduruz bir ibadetimiz yok zaten. Bir namaz var elhamdülillah. E, onu da filancanın arabasını çizdim. <gülüyor> filancanın e, ko korneye basıp uyanmasına sebep oldum. Filancanın dükkanının önüne koydum adam o gün iş yapamadı. Evet, evet. Çok önemli. Çok basit bir misal daha hocam isterseniz. Hele İstanbul'da mesela e, yarı bodrum olan evlerde oturuyor insanlar. Evet. evet. Sen de bir yere gidiyorsun bakıyorsun hazır boş burası. ...50 santim olmayan da bir kaldırım var... Evet. ...arabayı... ...koca kamyoneti minibüsü... ...pencerenin Koyuyorsun önüne bırakıyorsun... ...bütün ışığını yok Işık. ediyorsun... ...hocam ışık gidiyor... ...daha da fenası... ...adamcağızın o camı açıp havalanacağı bir yer orası... Evet. ...camını açıyor... ...insanlar senin arabandan dolayı... ...geçecek yer bulamayınca onun camına sürtünerek geçip... ...içerideki mahremiyete zarar dönüyor... Evet. ...bu sefer ne yapıyor adam... ...senin araban orada olduğu sürece... Ge diye. gece perdesini açmıyor adam. Açmıyor da. Tam bir gününü sen iş bırakıp işine gittin tabii. Tam bir gününü karanlıkta geçiriyor. Hapiste gibi geçiriyor. Adam, adam 24 gibi. saati gece şartlarında yaşıyor bu sefer. Evet. Hocam Birleşmiş Milletler kurulmadan, insan hakları beyannamesi ilan edilmeden Allah'ın şeriatı vardı. Kulluk mefhumu diye bir mefhum vardı mahşer yerine hazırlanma diye bir hassasiyet vardı. Evet, evet. Biz bu mahşer yeri şartlarını kaybedemeyiz. Yani senin yüzünden benim 24 saat perdem açılmamıştı sözü çok hassastır. Ahirette söylenirse bu sana. Dencek hocam. Hiç kimse enayi değil. Ahirette kaçırmaz bu fırsatı. İyi bir şey çünkü. <gülüyor> Sen keyfine göre senin para kazanmalısın. Namazını alacak. Orucunu ya, alacak ya Ben kar edeyim de sen ne verirsen ver diyecek evet, evet, Zaten evet. sen vermeyeceksin O almayacak İkimizi yaratan Allah verecek evet, evet. Terazi Allah'ın elinde ya. Alıp koymak Allah'ın elinde o gün Dolayısıyla adama kaş göz işareti Yapıp kandırmak mümkün değil Evet hocam Bu evet. sebeple kul hakkı endişesini Abdestsiz namaz Kılmak kadar büyük bir endişe Olarak taşıyacağız Evet. Çocuklarımıza öğreteceğiz Vakıflarımızda program yapacağız Çok güzel İslam'ı tanıtmak kadar İslam'ın özü diye de bir derdimiz olacak İslam'ın özü de budur Evet Mesele Hocam çok teşekkür ediyorum Değerli dinleyiciler böyle su gibi akan bir program oldu İslam'dan hayata ölçüler Muhterem Nurettin Yıldız hocamla konuştuk Ben Deniz Ahmet Taş getiren Hayırlı günler diliyorum Hayırlı haftalar diliyorum. Ee, gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.